...günaydın Tuğba merhabalar... ...günaydın Ömer Bey... ...günaydın... ...günaydın Özdeş... ...evet Avrupa ne konuşuyormuş bakalım... Ee, ...Avrupa ne konuşuyor... ...Eurotopics bültenlerinden... ...derlediğim haber ve yorumlarda... E, ...bugün... E, ...Çin liderinin... ...Moskova'ya ziyaretinden bahsedeceğiz... E ayrıca İran işgali'nin 20. yılı oldu bu hafta, ondan bahsedeceğim. E ama öncelikle Hollanda'da geçen hafta sürpriz sonuçları olan bir seçim vardı. Önce ona değinelim isterseniz. E geçen hafta yapılan yerel seçimlerde Hollanda'da Çiftçi Vatandaş Hareketi Partisi BBB kısaltması ya da BBB sandıktan sürpriz şekilde birinci parti olarak çıktı. Bu daha yeni kurulmuş 2019 yılında çiftçi protestolarının bir devamı olarak kurulmuş e, genç bir parti e, başında da daha önce bir e, siyaset geçmiş olmayan bir gazeteci var 55 yaşında bir gazeteci tarım alanında yazılar yazan bir gazeteciymiş bu böyle yeni kurulmuş bir parti sandıktan sürpriz şekilde birinci çıkmış oldu ve tabii çiftçi hareketi olması bunun önemli. Burada Açık Radyo'da Avrupa ne konuşuyordu daha önceki programlarda da zaman zaman bahsetmiştim bu çiftçi protestolarından. 2019'da ve 2022'de böyle çok büyük protestolar yapıldı diğer küçüklerin yanı sıra. Bu protestolarda işte çiftçiler traktörlerle yollara çıkıyor, yolları bloke ediyor ya da süpermarketlere gidişleri engelliyor ve süpermarketlere malların ulaşmasını, engelliyor, rafların boş kalmasını sağlıyor. 2022 yılında geçen yaz yaptıkları protestolarda Doğa Bakanı'nın evinin önüne işte yine traktörlerle ve saman bayyalarıyla gitmişlerdi ve bir tak hayvan gübresi dökmüşlerdi bakanın evinin önüne. Bu protestolarla da hareketlerini güçlendirdiler ve işte ülke genelinde dikkat çekmeyi bir şekilde başardılar. Parti de bu, bu, bu süreçte güçlendi. Peki tüm bu protestoların amacı de e, hükümetin azot e, salımında e, Hollanda'nın e, azot salımını azaltmak için e, bir takım e, politikaları var. Tarımda da uyguladığı, tarım ve hayvancılıkta uyguladığı politikalar var. Bunlara karşı çıkıyorlar. E, Hollanda Türkiye'de bildiğimiz şekliyle Konya büyüklüğünde bir ülke olmasına karşı dünyanın tarımda ve hayvancılıkta en önde giden ülkelerinden bir tanesi. Dünyanın tarım ürünlerinde en büyük ikinci ihracatçı ülkesi. Ama bu tarım ve hayvancılığı intensif bir şekilde yani yoğun endüstriyel bir şekilde yap yapıyorlar ve işte çok fazla gübre kullanılıyor çevreye zarar veriliyor işte biyoçeşitlilik e, biyoçeşitliliğe zarar veriliyor ve işte kullanılan gübrelerle birlikte de e, çok fazla azot salımına e, yol açılıyor Hollanda Avrupa Birliği'nde en fazla sera gazı salan ülkelerden bir tanesi ve bu azot salımında kriterleri de aşıyor. Dolayısıyla hükümetin bunları geriye çekmek için tarım ve hayvancılıkta uygulamak istediği politikalar var. İşte hayvan sayısını ciddi şekilde düşürmek istiyor, doğal koruma alanlarındaki çiftlikleri kapatmak istiyor. Ve tarımın da bu kadar intensif bir şekilde yapılmasını kısıtlayan düzenlemeler getirmeye çalışıyor. İşte çiftçiler de bunlara karşı protestolar yapıyorlar. Ve dediğim gibi sürpriz bir şekilde hiç beklenmedik bir şekilde yüzde yirmi oy alarak birinci parti oldular. Şimdi bu seçim sonuçlarına bağlı olarak senato belirlenecek. 75 üyeli senatoda çiftçi partisinin 15 üyesi olması bekleniyor ki bu birinci parti olmaları demek. Ve aynı zamanda hükümetin getireceği yasa tasarılarını engellemeleri imkanını da veriyor. İşte çiftçi partisi lideri artık işte çiftçiler hiç kimsenin göz ardı edemeyeceği bir grup şeklinde bir açıklaması var. E, yalnız Çiftçi Partisi ile ilgili olarak şöyle bir e, not da var. Onu da özellikle belirtmek e, belirtmek gerekiyor. E, bu partinin aynı zamanda kentlerden de yüksek oy aldığı, aldığı belirtiliyor. Yani sadece çiftçilerin meselelerini gündeme getirerek değil... E, aynı zamanda bir popülist e, dalganın parçası olarak da e, oy aldığı işte ülke genelinde oy aldığı söyleniyor. E, i̇şte aşırı sağla bağlantılarından e, bahsediliyor. işte göçmen karşıtlığı, Burka karşıtlığı gibi e, meseleleri de var e, bu Çiftçi partisinin yani işte Hollanda değerlerini savunan muhafazakarlara da hitap ettiği e, söyleniyor. Birkaç yorum aktarmak gerekirse, örneğin Almanya'dan Die Welt gazetesinden bir yorum. Hükümetin sıradan yurttaşın refahı hariç her şeyi umursadığını düşünenlere hitap ettiğini söylüyor Çiftçi Partisi'nin Die Welt gazetesi. Hollanda'dan bir gazete NRC Handelsblad şöyle demiş... E bu bir hoşnutsuzluğun, yerleşik düzene karşı öfkenin, her şeyin değişmesi gerektiği hissinin yansıması. E tarım sektörünün çıkarlarını, ülkedeki siyasi yönetim kültürüne yönelik daha büyük bir memnuniyetsizlikle ilişkilendirme becerisi BBB'nin Yükselişinde büyük pay sahibi oldu demiş buradaki yorumcuda. Yani bu tarım alanındaki meseleleri genele yaymak, e, siyasi yönetime e, ilişkin hoşnutsuzlukla e, birleştirmek e, bunların başarısı oldu deniyor. İşte şimdi demin de söylediğim gibi e, hükümetin bu iklim e, aslında iklim hedeflerini tutturmak için e, yaptığı e, tarımdaki bu planlamaları e, ra, ciddi bir sekte vuracak e, gibi görünüyor. Hatta işte önümüzdeki dönemde koalisyonun e, şu anda ülkeyi yöneten koalisyonun e, devam etmesini de zorlayabilir şeklinde yorumlar var. E, i̇şte iklim değişikliğinin e, Hollanda'da e, yarattığı sonuçlardan bir tanesi de bu oldu. Bu e, İklim politikalarının sonuçlarından birisi de bu oldu diyebiliriz. Evet ben de birkaç şey ilave etmek istiyorum. Ee, çok haklısın. Bu iklimle bağlı olarak e, dünyada da zaten e, gelişmekte olan aşırı sağ akımların bir çeşit e, üstünlüğü gibi. Avrupa'da çok sayıda gördük. Ta Brexit'ten başlayarak Britanya'da. ...geçmişe dayayabiliriz... ...ama Hollanda'daki... ...senin de altını çizdiğin gibi... ...iklim değişikliğiyle bu aşırı sağ... ...grupların... ...şey teorileri... ...komplo teorileri arasında... ...çok ciddi bir bağ ortaya koyuyor... ...bunu epey bir zamandan beri... ...Guardian... ...yazarı George Monbiot da... ...yakından takip ediyor ve... ...ağır saldırılara da uğruyor bunları yazdığı için... ...takip etmeye çalışıyorum... Yani şöyle bir şey bu iklim zararını giderebilmek için iklim değişikliğinin zararını giderebilmek için işte hükümetin çok geç bile kalsa nihayet azot nitrojen kirlenmesini azaltma kararı kanunlar çıkartmasına karşı bu great reset dedikleri büyük yeniden yerleştirme mi nasıl çevireceğiz bilmiyorum bir şey var yani teori var aşırı sağcıların Amerika Birleşik Devletleri'nde baş gösteren çok yakından izlemeye çalıştığımız bir şey. Yani çiftçileri şey yapmaya, iflas ettirmeye çalışıyorlar ki ellerini, eee topraklarını ellerinden alalım. Ondan sonra da göçmenlere kaydıralım dedikleri muazzam bir teori var. Reset Ve bu reset dediniz ama replacement sanırım o. Reset galiba. Great Replacement Reset de geliyor. ikisi de yani Great Reset ya da yeniden başlatmak ya da yerleştirmek. ikisi birden yani. Yani sağ kanat politikacılar azot krizinin tamamen bu çiftçilerin elindeki toprakları almak. Gerçek Hollanda faşist bütün hareketlerin temelinde de bu toprak çiftçi meseleleri olduğunu gayet ayrıntılı bir şekilde yazıyor George Monbiot'a. Hayvan çiftlikleri vesaire. Bir de ikinci olarak çiftçilerin toprakları işte bu mültecilere, eee iltica talebinde bulunanlara veriliyor ve diğer göçmenlere. Bunlar da Dünya Ekonomik Forumu gibi küreselci güçlerin <gülüyor> teslim olmamalıyız bu diyor. Onun için de zaten doğrudan doğruya aşırırsa bu çiftçilerle Hollanda çiftçileriyle aşk yaşamaya başladı ve bir diğer şey de büyük reset teorisi işte bu reset ya da replacement. Ve ikisi birden evet, yani hem yerleştirme, büyük yerleştirme ve büyük yerine başka bir şeyin alması falan diye büyük komplo teorileri, yani bunları yerel, beyaz insanları başka kültürlerle şey yapmak. Ana fikir bu. Yani tam bir faşizmin, Mussolini'yi da, daha bu sabah konuşuyorduk tarihte bugün de. Onun da yükselişinde ve İtalya'daki büyük yükselişte de çok payı olan teoriler şimdi burada geçerli. Evet. Ömer Bey bu Hollanda'daki seçim sonuçlarından sonra söylenen şeylerden bir tanesi de ya işte çiftçilerin sonuçta makul talepleri vardı. Siz o ta talepleri hiç duymazdan geldiniz ve onları sadece aşırı sağcılar diye damgaladınız ve aşırı sağcıların kucağına ittiniz şeklinde yorumlar da var. İşte bu çiftçilerin taleplerine kulaklar açılmalı sonuçta işte Hollanda'da tarım ülkesi insanlar kuşaklardır bunu yapıyorlar ve bu mesleği işte bu yaşam biçimini onların elinden alamazsınız gibi argümanlar da var. Siz peki buna da karşılık ne diyeceksiniz? Bu argümanların tümü kurgu bence. İzleyebildiğim kadarıyla ve bazı çiftçiler hatta bunlar sadece şeyleri tamamen benimsemiş durumdalar ve daha da aşırı bizzat Monbyon'un yazdığı gibi daha da aşırı e, komplo teorileri çıkartıyorlar. Yani şiddetin de yükselmesinde payı olduğunu da ortaya koyuyor yani. Bill Gates yıktırdı bilmem ne bir fabrikayı falan diye de bir sürü şeyler çıkıyor böyle. Evet ee, yani şey Şevonyan... ama Fransa'da da bu şekilde olmuştu. Evet, evet. Bu sarı yelekliler için de ilk başta bunlar aşırı sağcı, faşist vesaire falan deniliyordu. Orada da bu tartışma vardı. Sol uzak duruyor buradan diye. Sol bir süre sonra dahil olmaya başlayıp biraz işin yönünü değiştirmeyi de zaman içerisinde başarmıştı. Orada da tartışılan şeydi. Yani iklim değişimiyle mücadelede sosyal adaleti yani iklim adaletini göz ardı ede edecek uygulamalara e yer verirseniz bu tabii ki aşırı sağın e örgütlenebileceği bir zemin ortaya koyar. Ama şey teorisi de var ya işte yani çiftçilik aslında köklü ve otantik milli kimliğin ta kendisidir diyen bir çok ciddi yani kozmopolit ve yabancı güçlerin mesela Yahudilere de katabiliriz bunların ana şeyinden korunmalıdır köklü milli değerler milli kimlikler bu Avrupa faşist teorisinin 20. yüzyılın ilk yarısında tamamen geçerli kılındığı teorilerdi. Şimdi onların da tekrar canlandırıldığını ayrıntılı olarak inceliyor George Monbiot'a. Yani şunu da öyle bir önceki seçimlerde bir yine sürpriz bir şekilde çıkan aşırı sağ parti olmuş ve evet. şimdi o aşırı sağ parti düşüp onun yerine işte çiftçi vatandaş hareketi partisi onun yerine almış. Ee, söylediğiniz gibi e, yani şiddet e, şeyi de olan e, meyili de olan e, işte bu bütün bu protestolarda böyle bir gövde gösterisi fiziksel güç hani bunların önemli olduğu bir e, hareketten e, bahsediyoruz e, ve e, ama neticede yani genel olarak şu da söyleniyor çiftçi nüfusuna bakıldığında da bu yüzde yirmi oy çok fazla bir oy e, demek ki yani böyle çiftçilerden gelen aşırı sayıda da ilişkili bir hareket e, ülke genelinde çok önemli bir güç oluşturmaya başlamış durumda Hollanda'da. Evet, kaygı verici olduğunu söyleyebilirim ben. Evet, neyse çok üzerinde evet. durduk ama önemli bir meseleydi. Tabii tabii. Evet. Ee, buradan buradan şeye geçelim Rusya'ya geçelim ee, Moskova'da Çin devlet başkanı Şi Jinping Moskova'daydı Pazartesi Salı günü ee, bu özellikle burada uluslararası ceza ceza mahkemesinin yakalama kararı çıkartmasının da sonrasında yapılan bu ziyaret Putin'e önemli bir destek olarak nitelendirildi. İşte Çin devlet başkanıyla Rusya devlet başkanı önce pazartesi günü dört buçuk saatlik bir yemek yediler. Salı günü resmi görüşmelerini gerçekleştirdiler ikinci bir görüşme olarak. Ee, ve buraya gittiğinde işte Çin devlet başkanı Rusya'ya desteğini işte on, on, Rusya ile stratejik ortak olduklarını e, işte e, Çin'in e, çok taraflı bir ülke olduğunu ve tarafsızlık gereği de ondan görüştüğünü Rusya ile görüştüğünü söyledi yani neticede Batı dünyasına karşı Putin'le Birlik olarak e, Hani ben putin'in yanındayım e, mesajını vermiş oldu e, the Times gazetesi başsında şöyle diyor bu hafta Moskova'da gayri resmi ittifaklarını pekiştiren Çin ve Rusya Batı modeline karşı net bir rakip olduklarını gösterdiler. E, bu ziyaret Putin'i izole etmeye ve Rusya'yı bir haydut devlet olarak sınmaya çalışan Batı'ya yönelik bir medyan okumaydı e, diyor The Times gazetesi. Bununla birlikte hani e, tabii ki çok önemli bir destek bu e, Rusya'ya. Öte yandan hani Xi Jinping'in yine de bu desteği belli ölçütler içerisinde tutmaya çalıştığı işte dediğim gibi ta, e, yani Rusya Ukrayna arasında tarafsız bir ara bulucu e, rolü oynamaya çalıştığının e, altını çizdi. İşte biliyoruz Rusya ile Ukrayna arasında barışın sağlanması için sunduğu bir plan var e, Çin'in. E, Moskova'ya gittiğinde şey bu planı e, Putin'le de görüştü. E, ancak Ukrayna'ya gidişi ve Ukrayna ile bu barış planının görüşmesine dair herhangi bir plan yok şu anda. E, bu arada şeyi de hatırlatalım. Geçen hafta. Ee, Suudi Arabistan ile İran arasında önemli bir ara buluculuk geliş, e, gerçekleştirdi Çin yine. E, yıllardır diplomatik teması olmayan Suudi Arabistan ve İran temsilcilerini Pekin'de bir araya getirdi e, ve bu iki ülkenin diplomatik temaslarını yıllar sonra başlatacağı açıklandı. Dolayısıyla yani bu Çin'in Orta Doğu'da da artan bir nüfuzu olduğunu işte küresel olarak önemli bir güç olduğuna dair işte bir başka gösterge olarak nitelendi nitelendirildi özellikle de hani Suudi Arabistan'la İran arasında arabuluculuk yapıyor. Suudi Arabistan Amerika'nın Ortadoğu'daki en önemli müttefiklerinden bir tanesi. Yani o da Çinle birlikte hareket ediyor ya da Çin'in arabuluculuğunu kabul ediyor. Bu Ortadoğu'da işte da Amerika'nın nüfuzuna karşı ciddi bir meydan okuma diye nitelendirildi. Çin cephesinde böyle gelişmeler var. Hani tüm evet, bunlar... bu konuda tabii Amerika yani Chris Hedges'in de bu konuda ayrıntılı incelemelerine de zaman zaman göz atma fırsatımız oluyor. Bu da Amerika Birleşik Devletlerinin hegemonik politikasının da bir sonucu olarak Çin'in güçlendiğini gösteren de bazı belirtilerden bahsediyor. Yani evet, evet. abedi ama böyle. ABD'nin hegemonyasına karşı Çin de böyle bir hegemonya oluşturmaya çalışıyor deniyor. Evet, evet. Evet. Yani tüm bunların neticesinde Rusya-Ukrayna arasında bir gerçekten hani barış olur mu? Çin'in planı böyle bir barışın barışta işe yarar mı gibi konuşuluyor. Çin'in planında işte ülkelerin egemenliğine saygı duymak diye bir madde olması işte Ukrayna'nın lehine işte Ukrayna'nın egemenliği tanınıyor falan e, gibi e, değerlendiriliyor ama öte yandan hani Rusya'nın Ukrayna'dan çıkmasına dair e, herhangi bir şey yok. E, bu yönde e, belirtilen bir ifade yok e, barış planında. Ama yine de e, tüm bu süreçte yani Çin güçlenirken, batıya meydan okurken aslında Rusya'da Çin'in e, bu nüfuzu altına giriyor. Rusya önemli ölçüde Çin'e bağımlı hale getiriyor. Çünkü batı ile bütün ekonomik ilişkileri büyük ölçüde kopmuş olduğu için. Çin'e bağımlı hale geliyor. Çin'in işte Rusya üzerindeki bu nüfuzu bir Uk Ukrayna ile barışın oluşturması için kullanabileceği de söyleniyor. Öyle bir barış planı da şu anda ortada. Onunla ilgili de neler olacağını önümüzdeki haftalarda takip etmeye devam edeceğiz. Evet, yani Amerika Birleşik Devletleri'nden hiçbir şey yok mesela herhangi bir diplomatik görüşme yapılıp bu savaşa bir şekilde bir yerden durdurmak için görüşmelerin başlaması gerekir. Görüşüne ilişkin hiçbir şey yok. Silah satmaya ve silahlandırmaya devam ediyor sadece. Evet. evet aynen öyle. E, Amerika Birleşik Devletleri'nin 20 yıl önce yaptığı bir operasyona gidelim buradan. E, 20 Mart e, 2003'te Britanya, Avustralya ve Polonya birliklerinin de desteğiyle ABD Irak'ı işgal etmişti. 20 yıl önce bu hafta 20 Mart'ta gerekçe olarak Irak'ta kitle imha silahlarının bulunduğu söylenmişti. Ama o silahlar hiçbir zaman bulunamadı. Bu operasyonun adı Irak Özgürlük Operasyonu'ydu. Neticede Amerika... Askerleri orada dokuz yıl boyunca kaldılar. 2011 yılında çekildiler. Ve işte Irak Özgürlük Operasyonu derken ülkeye bugün de devam eden aslında bir yıkım ve kaos getirdiler. Şimdi 20 yılın ardından Avrupa medyası işte bu savaşa bakıyor. Bu savaşta ne olduğuna bakıyor ve bunun değerlendirmesini yapıyor. Tabii ki şimdi bu savaşı sahiplenen kimse yok. Britanya'dan The Times gazetesindeki yorum şöyle Irak savaşı küstahçe bir hamleydi. Tarih Büyük Britanya'dakiler de dahil olmak üzere bunun sorumlularını her geçen gün daha da büyük lanetle anıyor demiş mesela buradaki yorumcu. Evet, Times, ama bu, bunu müdahalede bulunduğu sırada Tony Blair'e karşı herhangi bir şey söylememişlerdi Gordon Brown'a ya da Maliye Bakanı. The Times gazetesinden tek bir eleştiri bile geldiğini hatırlamıyorum o tarihte. Evet e, lanetle anılanlar arasında aslında e, tüm bu işte kitle imha silahları e, gerekçesini sahiplenen, sorgulamayan medyayı da katmak lazım tabii ki. Hem evet. de başta koymak lazım belki de, evet. Evet, ee, İrlanda'dan, Irish Examiner gazetesinden biliyorum Dokuz 9 yıllık çatışma ve işgalin toplam maliyeti 3 trilyon avro oldu. 300 binden fazla insan öldürüldü. Gerekçe olarak gösterilen kitle imha silahları asla bulunamadı. Bu hukuksuz savaş ve sonrasında gerçekleşen Ebu Grey saniyesindeki korkunç işkenceler, insan hakları ihlalleri Batı'nın ahlaki gücüne yitirmesine neden oldu. Ve o günden beri de Batı bu ahlaki gücü geri kazanmayı başaramadı demiş Irish Examiner gazetesi de. Eczeminer şeyden de bahsediyorum. Peki yani depleted uranium dedikleri seyreltilmiş uranyumla... Kuşaklar boyu Irak Irak'ta yaşayan insanların nükleer radyasyondan ne kadar büyük etkilendiklerini, hastalandıklarını filan ve ölü sayısının da 3 milyona ulaştığını söyleyen de şeyler var. Bazı araştırmalarda var. Geçtiğimiz aylarda Rusya'yı Putin'i bu tarz silahlar kullanmakla itham ediyor mu? Böyle iddiaları vardı batı bas, basınında evet. batılı yetkililerin ama Irak'ta kullanıldı diyorsunuz. Irak'ta hem de nasıl kullanıldı ve hiç ondan o zamanlarda bahsetmiyorlardı şimdi evet, de tabii. bahsetmiyorlar inanılmaz bir şey yani. Sizin yaptığınız bu karşılaşmayı İsviçre'den Weltwoche gazetesinde yapılmış. Ona aktarayım. E, buradaki yorumcu şöyle diyor. Hatırlamak ve karşılaştırma yapmak iyidir. E, Rus bombardımanlarında Ukrayna'da geçtiğimiz yıl 8 bin sivil öldürüldü. 8 bin çok büyük bir sayı ancak ABD. ...Irak'ta bu sayıya ilk altı haftada ulaşmıştı... Evet. Amerika'nın uluslararası hukuka aykırı bu saldırısında toplamda bir milyona yakın can kaybı oldu. Erkekler, kadınlar, yaşlılar, çocuklar, bebekler diyor. Evet, şimdi bu 20. yılda yazanların bir kısmı Amerika'nın o zaman yaptığı Irak işgalini, şimdi işte Rusya'nın yaptığı Ukrayna işgaline benzetenler bu karşılaştırmayı yapan var. Evet, ve bunu açığa çıkaran medyada yegane diyeyim organ olan Wikipedia Wikileaks'in kurucusu da sürüm sürüm süründürülüyor Julian Assange 4 yıldan beri en yüksek güvenlikli denen korkunç bir en korkunç hapishanesinde Britanya'nın herhangi bir suçu da tespit edilmiş değil. Sıfır suç ama 4 yıldan beri akli ve Fiziki yetenekli şeylerini de sağlığını da kaybetmekte olduğu açıkça ortaya konan birisi. Yunanistan'da TVXS web portalındaki bir yorumcu da buna da inmiş. Assange 2010 yılında Wikileaks web sitesinde ABD işgal güçlerinin Irak'ta işlediği savaş suçlarını belgeleyen videolar ve dokümanlar yayınlamıştı. Savaş suçluları işlerine devam ederken suçları ifşa eden Assange bugün ABT tarafından casislıkla suçlanıyor, hapishanede çürütülüyor. Evet yani Irak savaşından sonra hani bir yandan e, şey diyoruz işte her geçen gün lanetle anılıyor bunu yapanlar diyoruz ama e, bugün de. Aynı bunun şey sonuçları devam ediyor ve aynı tutumda devam ediyor. Gerçekten Assange'in şu anda bir hapishanede çürütülüyor olması çok acı bir durum. Evet, aynen öyle. Peki, kadranlara da geldik. Evet. evet bitirdik. Eurotopics e, bültenlerinden bu haftalık bu kadar. Gelecek hafta görüşmek üzere. Çok teşekkürler Tuğba. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Teşekkürler.